selamet labi selamet labi şimdi başlayın innal hamdalillahi nahmeduhu venesta'inuhu venestagfiruhu min shururi anfusina min sayyiati a'malina men yahdihillahu fala mudilla lehu ve men yudlil fala illallah evet inşallah ee, İslam fıkhına devam ediyoruz. 10. meseleye gelmiştik. Necasetlerin nasıl temizleneceğine dair 10. meseleye gelmiştik. 10. İde kenel كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَتٌ Bir su çok ol, olduğu halde, yani çok bol olduğu halde ve ona necaset düşerse burada tavrımız ne olur? Diyor ki اِنْ كَانَ الْمَاءُ لَمْ يَتَغَيِّرْ بِالنَّجَاسَتِ فَهُوَ تَاهِرْ o su necasetten dolayı, necaset ona düştükten sonra, o su değişmezse, özelliği değişmezse, o zaman diyor ki o su nedir? Tahirdir. ve وَاِنْكَانَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بَاقِيَ Ancak, necasetin bizzat kendisi, o suyun içinde gözüküyorsa ve orada bulunuyorsa, اُخِذَتْ مُنْهُ وَنُزِّحَتْ وَاُلْقِيَتْ وَبِهَدَ يَكُنْسَا اِلْمَقْ تَاهِرًا Necaset suyun içine düştü. Örneğin, bir suya mesela bir tavuk oraya düştü suya düştü ve boğuldu. Tamam mı? Boğulduktan sonra da mesela kılla, kılları hepsi döküldü. Tüyleri döküldü derken biz ne yaparız? Bu suya bakarız. Bu su demin ki bundan önce söylediğimiz kaideleri tadına rengine ve kokusuna bakarız. Eğer tadı tadı yoksa, rengi de yoksa, kokusu da yoksa oraya düşen o necaset, o leş o leşi oradan alır. Ne yapar? Oradan o sudan alırız. Kılları da alırız. Ondan sonra geri kalan su nedir? Geri kalan su temiz ve tahirdir. Ve burada İmam İbn-i soru soruyorlar. Onun e, fetva, fetva kitapları mecmuasına bak, orada soru soruluyor. Diyor ki Câe fil su ile rahîmâullah Ey su ile İbn-i Teymiye rahîmâullah Am bi'irin ve fihi kelbun Av hınzîrun Av cemelun Av bakaratun Av şâtun zümme mat fiha bir kuya bir kuyu var suyla dopdolu olduğu halde bu dopdolu olan kuya eee dopdolu olan e, su oraya ne düşüyor o kuya? xinzir düşüyor yani domuz veya hutta köpek yani köpek leşi veya deve leşi veya öküz veya hutta inek veya keçi veya hutta koyun thumma mata fiha oraya düştükten sonra orada boğuldu ve içinde öldü. Burada ne yapma ne yapılır burada diyor ki ve ذهب شعره وجلده ولحمه o hayvanın derisi eti falan tüyleri müyleri hepsi suyun içinde ne oldu bertaraf oldu dağıldı. Vahu huwa fawqa al-qullatayn bu suda diyor kuyu كلتين استندر يعني كلتين ضهفا ضدر فكيف يصنعوا بهذا صرصور يلا فأجاب الشيخ سلام بن تيم يرحمه الله فأجاب فقال الحمد لله أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر Diyor ki bir suya diyor necaset düştüğü zaman diyor o necaset oradan izale edilir. Tamam mı? İzale edildikten sonra kulleteynin üstünde ise ve bu tür şeyleri tadı, rengi, kokusu da yoksa o zaman fahu vetahirun o su nedir? Tahir ve temizdir. Fein kanet aynı necaseti bakiye. Necas bizzat necasetin varlığı kendisi mevcut ise yani gözüküyorsa o zaman nuzihat minhu hadihi necase. O necaset suyun içinden çıkarılır, atılır ve alqiyat yani atılır ve sâirul mâ yekûnû ve ondan sonraki ondan sonra kalan su nedir temiz ve tahirdir ondan abdest alınabilir o sudan yemek yapılabilir o, o sudan içilebilir hiçbir sakıncası yoktur ancak burada tıbbi yönden kontrol edilir mesela tıbbi yönden kontrol edilir eğer tıbbi yönden bir zararı varsa o zaman İslam şeriatı tıbbi hükümleri göz önünde bulunduruyor. Yani her ne kadar tadı, kokusu, rengi yoksa ve tadı, rengi, kokusu olmadığı halde tıbbi yönden mesela kontrol ediyorlar. Kontrol ediyorlar, bakıyorlar ki evet bu işte koku, renk falan filan yoktur ama oradaki e, tıp heyeti yani doktorların oluşturduğu heyet karar alıyor. Diyorlar ki her ne kadar bu rengi, tadı, şuyu, buyu yoksa ama bu içildiği zaman sen kanser hastalığına sebep olabilir. ve da şu şu hastalığına sebep olabilir. O zaman işte bu tıbbi yönden sakıncalı olduğu için haram olduğundan dolayı değil, necis olduğundan dolayı değil, tıbbi yönden vücuda zarar vereceğinden dolayı o zaman o su ne yapılmaz? O su kullanılmaz. Necis olduğundan dolayı değil, tamam mı? Ee, tıbbi yönden zararı olduğundan dolayı. Ve bundan önce biz şeye değinmiştik. Demiştik ki mesela her necis haramdır ama her haram necis değildir. Örneğin mesela insanın kanı. İnsanın kanı namaz esnasında burnundan kan aktı veyahut da dişinden kan aktı. O burnundan akan kanı içmek haramdır. Ama o kan elbisesine bulaştığı zaman orada o kan, kanın elbiseye bulaşmasından dolayı elbisesi necis olmuyor. Ama onu içmek haramdır. O kan dışarı çıktıktan sonra onu içmek haramdır. Ama elbisesine bulaştığından dolayı necis değildir. Onun için necis ile haram mevzusunu bunu ayırt etmek lazım. Her necis haramdır ama her haram necis değildir. Ve bu, bu mesele şey, bazı örnekler vermişti geçmişte. Mesela altın, altın manen şer'an erkeklerin kullanması haramdır. Ama bir kişi elinde bir altından bir yüzük olduğu halde namaz kılarsa o necaset değildir. O elinde olan veyahut da boynunda asılı veyahut da elinde olan bilezik veyahut da saat altından olan şey o necis değildir. Ama şer'an bir erkek onu kullanması haramdır. Ama kadınların kullanmasında bir beis yoktur. İçki biz alkollu içkiyi örnek vermiştik. Alkollu içki haramdır. içmek haramdır ama necis değildir. Yani bir kişi mesela bir kişinin elbisesi üzerine alkollü içkiden sıçranma yaparsa o sıçrantıdan dolayı elbisesi necis olmuyor. Ama onu alıp içmesi haramdır. Tamam mı? Kulleteyinden yukarı anlattınız da kulleteyinden aşağı olursa işte sahih görüşe göre biz daha anlatmıştık bundan önceki deminki biz akşamdan önce anlatmıştık. Sahih görüşe göre kulleteyinden aşağı olduğu zaman o su o zaman üç kaideye bakılır. Renk, koku ve tadı. Eğer bu üç şeyden birisi hakim değilse, bu suyun içinde bulunmuyorsa, o zaman e, kulletinden aşağı bir dahi olsa, o su tahir veya temizdir. Allah alem. Onun için <gülüyor> burada İmam İbni Teymi'ye Rahim Allah'a dikkat ediyorsanız bu sorunun, bu sorunun cevabında diyor ki, o necaset o suyun dışından çıkarılır, atılır, ondan sonra geri kalan su nedir, temiz ve temizleyicidir temiz olduğu gibi aynı zaman temizleyicidir. Biz bundan önceki konumuzlarımızı anlatmıştık. Yani kullanılmış su bazı alimler, Cumhur'un görüşüne göre kullanılmış su İmam Ebu Hanife'nin iki tane görüşü var. Bir görüşüne göre, birinci görüşüne göre kullanılmış su hem necistir hem de haramdır. Diğer ikinci görüşünde tamam mı? Kullanılmış su necis değildir, temizdir ama temizleyici değildir. Yani mesela sen Abdest aldın, o senin abdestinden artan suyla başka birisi Ebu Hanife'ye göre başka birisi onu kullanıp abdest alamaz. Ama sahih görüşe göre kullanılmış su temiz ve temizleyicidir. Ve şöyle bir örnek verecek olursak, mesela biz ne yapıyoruz? Başımızı meshettik değil mi? Başımızı meshettikten sonra yeni bir su almadan kulaklarımızı siliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Halbuki biz başımızı meshettikten sonra bu elimizdeki su o zaman kullanılmış olabilir. Ha, kullanılmıştır değil mi? Peki madem ki kullanılmışsan için yeni bir su almadan kulaklarımızı siliyoruz. Demek ki kullanılmış su temizdir yani. Temiz olduğu çünkü temiz olduğu için ve temizleyici olduğu için başı mesheddikten sonra aynı parmaklarla kulaklarımız meshediyoruz. Ve Ali ve vesselam döneminde Ali Selam vesselam'a aldığı zaman o abdestten artan suları ne yapıyorlardı? Teberrük ediyorlardı. Kimisi içiyor, kimisi yüzüne, kimisi elbisesine. O zaman burada sahne görüşe göre kullanılmış olan elma el musta'mel kullanılmış olan su temiz ve temizleyicidir. Dolayısıyla burada necasetin bir, bir suya necaset düşerse o su hem temizdir hem temizleyicidir. Madem ki bu üç tane şart, üç tane kaide yoksa onda hakim değilse onlardan birisi üçü değil. Yani o üç kaideden birisi yoksa mesela tadı yok, rengi yok ama mesela üç kaideden birisi mevcuttur. Mesela rengi bozulmuştur. O zaman o su necistir. Ama ne rengi, ne kokusu, ne tadı yoksa o zaman o su hem temiz ve hem temizleyicidir. Tamam mı? Wa amma in kânel mâ kattagayyârabin najasati, şayet su necasetten necasetten dolayı değiştiyse fe innehu yunzahu minhû hatta yutayyâ o sudan suda, suya düşen o necaset, o sudan o necâset çıkarılır izale edilir. ''Ve illem yetegiyerilme'' ''Şayetme değişmiyorsa'' Yani me, su, suyun rengi, kokusu da değişmiyor. ''Lem yunzeh minhu şey'' ''Madem ki necaset gözüküyor'' ''Kuyun içinde necaset gözüküyor'' Tamam mı? Necaset gözüküyor ama o suyun rengi, tadı ve kokusu da hiçbir bozukluk yoksa O zaman her ne kadar necaset icinde gözüküyorsa da o süt temiz ve temizleyicidir. Anlaşılıyor mu? <gülüyor> وذكر حديث بضاعة الحديث بضاعة بل يعني بضاعة بئر بضاعة برضاعة الله رسول الله وسلم ونصر عن ديرك فعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايط وعذر الناس يعني بو بئر بضاعة ونصر عن ديرك ديرك Allah Resulü'nün de şu şekilde soru sorulduğunu duydum diyor. "Vahu ve yuqallahu a'riz ay aleyhisselam. Yustaqaluka bir bu sana su getiriliyor." Ve bu bir diyor. Bu budaya diyor. Hel diyor ona diyor. Köpeklerin etleri düşüyor oraya. Ondan sonra kadın kadın hayızlarının bezleri de oraya düşüyor. Ve insanların dışkı, dışkıları da oraya yani bokları da oraya düşüyor. Tamam mı? Buna rağmen yani nasıl olur da buradan su içiyorsunuz? Yani bu bir'den sana gelen sudan kabul ediyorsunuz. Fakal Rasulullah <gülüyor> Sallallahu Aleyhi ve Sellem innel ma tahur şey." yunjisuhu şey. Aleyhissalatu vesselam'e verilen soru siz dikkat ediyorsanız diyor ki innel ma tahurun la yunjisuhu şey. Şüphesiz ki temiz olan su hiçbir şey onu necis kılmaz. temiz olan su nasıl temizdir peki diye birisi di nereden biliyorsun bu suyun temiz olup olmadığını? Diyoruz ki 3 kaydadan biliyoruz. Tadı yok, rengi yok, kokusu yok. O zaman necaset orada köpeğin eti gözük gözükmesine rağmen o su madem ki bu üç kaideden birisi onda mevcut değilse o zaman o su temizdir. Çünkü dikkat ediyorsanız ve bu hadisi İmam Ebu Davud e, rivayet etmiş. Tamam mı? Ve İmam, e, İmam Elbani Rahim Abdullah bu hadis sahihdir diye tahkikten sonra neticesine varmış. O zaman Burada bu bir buda'a madem ki muhaddisler arasında ittifakla bu hadis sahihtir demişler ve bu bir buda'a da necasetin gözükmesine rağmen ve vesselam'a bu bir buda'dan ona su getiriliyor, oradan abdest alınıyor ve oradan su içiyorlar. Madem ki o necasetin etkisinden dolayı bu üç tane kaide, üç tane kaide mevcut değilse o zaman o su nedir? Temiz ve temizleyicidir. 11.si ise elmeul kalil ida tenecse yethur bil mukasara. 13. mesele elmeul kalil azinlikta olan ve az olan su suya necaset düşerse o zaman ne yapılır? Yutaharu bil mukasara. Mesela bizim bizde önümüzde bir leyan var içinde mesela 5 kilo su var. Ve 5 kilo su düştüğüm 5 bus 5 kilo suya necaset düştüğü zaman rengi veya kokusu veya tadı değişti. O zaman ne yapıyoruz? Su, su azınlığı var. Su kıtlığı var. Biz o beş kiloyu dışarıya atarsak o zaman burada biz bu suyu zarar edeceğiz. israfa gidecek. O zaman biz getiriyoruz mesela on kilo su daha getiriyoruz. O beş kilo suyun üzerine koyuyoruz. Bu on kiloyu beş kiloya ek yaptığımız zaman o zaman bu üç kaideden biri içinde mevcut olan ne olmuş olur? İzale edilmiş olur. Ama karışmıyor hocam? İşte karışıyor. El mukâthara diyor. El mukâthara. Evet. Evet. 5 kilosu ya 10 kilosu katıyorsun. Ondan sonra tadına bakıyorsun. Tadı yok, rengi yok, kokusu yok. O zaman bu su nedir? Bu su tahir ve temiz ve temizleyici oluyor. Pislik de karışıyor bu arada. Olsun. Bir budaada diyor bak köpeğin, köpeğin eti leşi gözüküyor. Gözüküyor böyle su. Su mutlak berrak olduğu için yani kuyun dibinde içmeyebilirsin ama tahirdir. He. Yok, içmeyebilirsin. Hani biz söyledik, kaideyi söyledik. Tıbbi yönden eğer içmek Dişi içtiği zaman tıbbi yönden bir sakıncası, bir hastalığı olacaksa tıbbi yönden içilmiyor. Yoksa necis haram olduğundan dolayı değil. Tamam. Yani bu kaideyi iyi kavarmak lazım. Yani. Tamam mı? Evet. Elbiseni yıkayabilirsin, banyo yapabilirsin. Ama e, tıbbi yönden tabi doktorlar demişler ki bu evet bu su temizdir, tahir temizleyicidir. Ama bu su içilmez. Niçin içilmez? Tıbbi yönden işte vücuda e, zararlıdır. Mesela kan basımına sebep olur mesela efendim tasyonun yükselmesine veyahut da inmesine sebep olur yani bu tür şeylere sebep olduğundan dolayı o zaman tıbbi eti diyor ki bunu evet temizdir temizleyicidir ama tıbbi yönden zararı olduğu için o zaman yasaklıyorlar necasetten dolayı değil tıbbi yönden zarar verdiğinden dolayı hani burada eğer madem ki burada tıbbi yönden bir zararı yoksa ee, Şer'i yönden de necis bilmukâthara yani o beş kilosunun üstüne on kilosu takıl, katıldığı zaman bu necasetin kokusu, rengi ve tadı da izale ettikten sonra o zaman o daha önceden necis olan su üstüne ayrı on kilosu katıldıktan sonra o zaman o su temiz ve temizleyici olur. وَذَلِكَ حَتَّ لَا يَبْقَ اَثَرُوا رِيْحٍ اَوْ تَعْمٍ اَوْ لَوْنِ لِي Mükâteren yeni ek sular yaptırdıktan sonra şart nedir? Şart kokusu rengi vatadı kalmayacak. Rengi kokusu vatadı kalmadıktan sonra işte o su nedir? O su temiz ve temizleyicidir. 12.si ise hablul gasili. Çamaşır ipleri. Çamaşır ipi diyelim ki üstüne bir necaset düştü. Mesela bazı kuşlar geldi o ipin üstünde durdu. Tamam mı? Ondan sonra orada durar durar mesela orada ne yapıyor? Orada dışkısını yapıyor. Eti yemeyen kuşların, eti yenmeyen kuşların dışkısı demiştik, ki necistir. Ve bu bu neyle temizlenir? Burada alimler, özellikle Abu Hanife Allah necis olan bir şey her şeyle temizlenir. asirlen temizlenir. Her çeşit asirle temizlenir. Halle temizlenir, ile temizlenir. Bazı alimler diyor, diğer alimler ve en sahih görüş budur. Suyun varlığında asirle değişlen, temizlenmez. Mesela elinde bir normal bir çorap var. Çocuk üstünde çiş yaptı. Tamam mı? <gülüyor> bu çorap mesela suyun varlığında sen kalkıp da bu çorabı mesela bir portakal asiriyle yıkayamazsın. Çünkü o portakal asir asıl mutlaklığını kaybetti. Su iken suyken asir, fazla asir katında o su <gülüyor> ismini kaybetti. Hangi ismi kazandı? Portakal, portakal asiri veyahut elma asiri ve da hal asiri ha o zaman bir su ile abdest alabilmek için o su mutlak olması gerekiyor e %100 su olması gerekiyor dolayısıyla %100 su ismini almayan bir şey ile abdest almak caiz değildir Ebu Hanife'nin yanında caizdir Ebu Hanife rahimahullah'ın yanında caizdir dolayısıyla Ebu Hanife'nin yanında yani herhangi bir şeyle herhangi bir şeyle madem ki temizdir ve temizleyicidir o şey artık asir olur hallolur ne olursa olsun o şeyle ne yapılır o necis olan şey o temizlenebilir. İşte buradaki çamaşır ipleri mesela eğer böyle bir necasetle bir necasetle bulaşmışsa ondan sonra heva, heva ve güneşten dolayı kurumuşsa işte o zaman o çamaşır ipi temiz oluyor. veyahutta da bu Elbisenin manzarası kirlenmemesi için, hani o necaset necasetinden dolayı değildir. Elbiseye mesela elbiseyi sen yıkamışsın, ipin üzerine atıyorsun, o necaset ne oluyor? Ona bulaşıyor. Manzar yönünden kötü oluyor. İşte o manzarın temiz yani şey yönler, görün e, görüntüden dolayı onu yıkarsın, Necis olduğundan dolayı değil, görüntüden dolayı. O zaman vayahut da ne yapılır? Bir bez ıslatılır temiz bir bez ve çamaşır suyu çamaşır çamaşır ipleri o bez ıslak suyla bezden böyle ne yapılır temizlenir. Temizlendikten sonra güneşte vurduktan sonra kuruduysa artık o çamaşır ipi temiz ve temizleyicidir. O temizlendikten sonra o çamaşırları üzerinde as, esme, asmakta bir beys yok. Veyahut da silmiyorsak güneşten ve havadan kupkuru olduysa orası artık o çamaşır ipi güneşten ve havadan temiz sayılır. Evet. Örneğin bundan önceki dersimizde e, yani kadının çarçafı mesela yerde sürünüyor. Ondan sonra Ümseleme'ye soruyordur ki ben diyor e, öyle bir kadınım ki diyor elbisem diyor fazladır diyor yere değiyor diyor. Ondan sonra necis yerden geçiyorum. Yürürken diyor bu şekilde gidiyorum. Ümseleme diyor ki Allah'ın sallallahu dedi ki elbisenin yenici yere bir yere değdiği zaman ondan sonraki yer onu ne yapar temizler. Çünkü yerde sürüne sürüne sürüne sürüne ondan sonra kuruyup ne oluyor gidiyor. Ha o zaman o yer diğer kuru ve temiz olan yerden dolayı kuru ve temiz olan yer necasetten geçen o elbiseyi ne yapıyor? Temiz diyor. Aynı şekilde ip çamaşırı bu şekilde yani. Üzerine necaset geçti düştüyse güneşten ve havadan ne olmuş oluyor? Orada temizlenmiş olmuyor. Ve burada diyor ki ve in silken, silkan yumkinuhu mas'uhu silk yani böyle ip şeklinde ise ve taqabul şeklinde ise o zaman ne yapar onun sile yaparım hocam o zaman sen ezan oku ezanı namazı tehir edebiliriz biz çünkü yatsı namazı tehir etmekte hocam az önce dediniz ki portakal asırıyla temizlik yapılabilir abu han dedim ki abu hanife bunu görüyor biz görüşe göre ama yapalım. normalde biz suları alırken temizdir ama temizleyici değildir dedik su evet, suyu işte doğrusu öyledir evet Abi Hanife bunu görüyor ama doğrusu öyle değildir yani Allahu ekber merhaba bu 13' Ee, şeyse şey ise fil ma'i ve lem yebqa laha fil bir necasat suya düştüğü zaman ve o necasat suyla suyla karışarak tamamen bir ne olmuş oluyor suyla kunfe yekun oluyor şöyle bir örnek verelim mesela mesela diyelim ki bir bardak var 250 gramlık dolu bir bardak meselen ne var? Su var. O suya bir damla alkolü içki damlattığımız zaman birisi kalkıp o damladan dolayı o sudan içerse orada ne olmuş oluyor? Onu içtiği zaman o had içkiden dolayı had uygulanmaz. Niçin? Çünkü o damla alkolü içkiyi 250 gramlık suya damlattığımız zaman o su alkollu içki ismini almıyor niçin Çünkü o su 250 gramlık su bir damla alkoldan daha fazla olduğu için alkol rengini alkol tadını, alkol tadını alkol kokusunu almıyor ha, o zaman Madem ki almıyor alkol özelliği değil yine o ne olmuş oluyor su olmuş oluyor Dolayısıyla burada o zaman kalkıp da birisi o suyu içerse alkol içmiş sayılmıyor alkol içmiş sayılmıyor. Biz demiştik ki sahı görüşe göre alkol haramdır ama necis değildir. Dolayısıyla o ismi madem ki o damla o suyun ismini değiştirmiyorsa yine mutlak suluğunu özelliğini kaybetmiyorsa o zaman o bardak içerisindeki suyu ve o suya o suya damla, damlanan o damladan dolayı içki içmiş sayılmıyor diyor ki ve onun metı ulim an madem ki o necaset o şeyin içine düştüğü zaman ve o suyla tamamen karışım karışıyor ve artık o necaset sudan hiç belli olmuyor o zaman ne diyor diyor o tahirun سواء كان ister olsun, az olsun ister çok olsun yani demek istiyor ki kulletenin kulletenden aşağı veya hatta üstünde olursa bir sakınca yoktur ister alttan ister üstten veya ister azı ister çoğu fark etmiyor. Ve كذلك fil ma'iyat yani burada her suyumsu olan veya yani su su cinsinden veya su cinsine benzeyen bütün şekiller bu şekildedir. Ve dalık li enne Allahu taala abaha at temiz olan şeyi mübah kılmıştır. Habit olan şeyi mesela haram kılmıştır. Ve buna bir örnek verecek olursak mesela sigara. Mesela sigara min al Hiç kimse diyemez ki as-adduhan min tayyibat demek yani sigara, sigara içmek. Yani şimdi sigara sigara nedir? Al-khabaislerdendir çünkü sigara bil ittifak bil ittifak bütün Dünya içerisindeki doktorlar ve bu doktorların Müslümanları ve kafirleri bir ittifak demişler ki sigara vücuda zararlıdır. Dolayısıyla bunda hiç gıda yoktur ve bunun bu da nedir israftır. Dolayısıyla sigara burada her ne kadar ot itibarıyla tahir ise de bu ottan dolayı gelecek olan zararlardan dolayı sarat eş minel haba'is. Fe takunu hazihi minel haba'is ve lesen Tamam Her ne kadar ot itibariyle tahir ise de, çünkü sigara otu biliyorsunuz yeşil yeşilimsi otlardan oluyor, sonra kurutuluyor, sonra işte fabrikasyon, fabrikasyon aletlerden geçiriyor, ondan sonra sigara haline getiriyor. Ha, o zaman bu el-khabaitlerdendir. el, el demek yani temiz, temizleyici, helal olmayıp haram olan şeylerdir. Dolayısıyla sahih görüşe göre bil ittifak, sigara içmek haramdır, khabaitlerdendir tayib tayib olan şeylerden değildir. Ve khabith mtemayyiz an at-tayyib bi sifatihi diyor. Khabith olan bir şey diyor. Temiz olan şeyden sıfatlarıyla diyor belli olur. Mesela sigaranın kokusu var değil mi? Ve kokusu sarımsak ve soğan kokusundan çok daha kötüdür. Yani Salat ve selam burada mesela alimler kıyas yapıyorlar. Diyorlar ki mesela Ali Sad ve Selam sarımsak, soğan ve kirafi en bir kişiyi Mescide girmesini yasaklıyor. Peki o zaman niçin yasaklıyor? Çünkü bu sarımsak ve soğanın iğrenç ve pis kokusu var. Bu iğrenç ve pis kokusundan dolayı insanları ve Müslümanları etkilememek Eziyor. için veyahut da eziyet. eziyet etmemek için, vermemek için veyahut da rahatsız etmemek için ve selam yasakladı. <gülüyor> o zaman birisi soruyor diyor ki acaba biz sigarayı diyor. Sigara içen bir kişinin aynen soğan, sarımsak ve kirasyen kişi gibi burada kıyas yapabilir miyiz? Alimler diyorlar ki işte kıyas burada tam yerindedir. Çünkü Niçin Aleyhisselam bu soğanın şey soğan ot ot itibarıyla haram değildir. Yani temizdir ve helaldir. Tamam mı? Necis değildir yani. Ama Niçin Aleyhisselam yasaklamış? Yemekten dolayı değil, kokusundan dolayı yasaklamış. O zaman sigaranın da kokusu vardır. Sigaranın kokusu sigara içen bir kişi asıl itibarıyla mescide mescide gittiği zaman Allah'a isyan etmiş oluyor. İşte onun cezası nedir? sigara içmeyecek ve o şekilde gidecek. Sarımsak yemeyecek o şekilde camiye gidecek. O zaman sarımsak ve soğan yediği zaman camiden mahrum kaldığı zaman hem yediğinden dolayı eziyet verdiği için günahkar olmuş oluyor hem de Ali İsat ve Selam'ın emrine muhalefet etmiş olduğu için günahkar olmuş oluyor. O zaman mescitten kalması, geri kalması onun için bir cezadır. İşte orada günahkar oluyor. Bir daha Ali İsat ve Selam'ın emrine itaatsızlık yaptığı için günahkar oluyor. Niçin? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki soğanı ondan sonra kıratı ve sarımsağı yem, bizim mescidimize gelmesin. Şahıs ne yapıyor? Soğan yiyor, kırat yiyor, sarımsak yiyor ama mescide gidiyor. Bu nedir? İsyandır. Ve biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam Hüd Savaşı'nda Müslümanlara dedi ki siz şu tepede okçulara, siz şu tepede durunuz. Biz, siz bu tepeden hiç ayrılmayınız. Biz yensek de yenilsek de bu tepeden ayrılmayınız. Müslümanlar ne yaptı? Müslümanlar savaşı kazanınca baktılar ki kazandılar. Burada ganimeye dalmak için, ganimeden faydalanmak için dağıt terk edip savaş sahasına indiler. Burada Aleyhissad ve selame isyan ettikleri için emrine isyan ettikleri için. Tamam mı? Allah Celle Celal Uhud gazbesini ona kaybettirdi. Onlara kaybettirdi. Aynı şekilde burada mesela Ali S.A. diyor ki soğan sarımsak yiyip cami, camiye gelmeyin. Birisi soğan ve sarımsak yiyor camiye geliyor. O zaman burada Allah'ı Ali emrine, emrine isyan ettiği için günahkar oluyor. Çünkü hadiste Hadis'te diyor canice ve selam. "Men ata'ani faqad ata'a ve men Her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Dolayısıyla burada yani bu necasetler necaset meselelerinde bu yani güzel ve güzel olmayan tamam mı? Güzel ile güzel yani khabith ve tayyib. Etmeyiz beyne'l ve ve't bil muasafat. Ay bu üç şeyle. Koku, renk ve tadı. Sigaranın kokusu nedir? Her ne kadar tadı güzel, şey, rengi güzel gözüküyorsa da tadı iğrençtir. Bir de vücuda zarar veriyor. Ondan sonra onda, orada verilen para da israf, boşu boşuna gitmiş oluyor. İşte bundan dolayı kimse bazılar diyorlar ki "Naam adduhan tayyibat." Alimlerimiz diyorlar ki bu la يقول عاقل هذا insan bu sözü söyleyemez. Diyemez ki sigara tayyibat tayybat habislerden değildir. Tamam mı? Fe ize kana sifatu'l ma' ve gayrihi Madem ki bu su suyun özellikleri bu üç şeyden arınmış ise o zaman bu nedir? Helal durumuna girmiş oluyor, haram durumuna girmez. Girmez. Tamam mı? bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili en büyük delil nedir arkadaşlar annennebiye sallallahu aleyhi ve sellem qila lahu atatowaddou min bi'r buda'a wa hiya bi'run yulqa fiha alhiyab wa luhum İster az olsun ister çok olsun hepsi aynıdır. Ve bütün necasetler bu duruma bu şeye giriyor. Bu kategoriye giriyor. Ve emme izâ tegayyere bin necaseti fe innehu haruma isti'maluhu. Tamam mı? Ve emme izâ tegayyere bin necaset. Yani su, o su necasetten dolayı değişiyorsa o zaman nedir? Fe inneme haruma. Niçin haram oldu? Çünkü üç kaideden birisinden birisi bulundu. Nedir? Koku veyahut tatat veyahut tarenk. Ennehu levvaka'a hamurun fima'in. Örnek veriyor. Levvaka'a hamurun fima'in. Vestehalet thumme şaribaha şaribun, lem yekun şariben lil hamur. Yani bir suya içki, alkollü içki döküldü. Hani demin ki ben misal verdim. 250 gramlık bir bardak var. Bir nokta alkollü içki Bilmiyorum. içine düştü. O zaman bu suyu içtiği zaman içki içmiş sayılmıyor. Tamam mı? Niçin? Çünkü içki özelliğini almadı. Ve portakal asirini örnek verdik. Bir portakal için, bir bardağın içinde su var. O asiri koymadan önce nedir? Mutlak sudur. Asiri koyduktan sonra o suyun mutlaklığından çıkarak neye döndü? Portakal asirine döndü. O zaman o suya daha önceden su ismi alırken... Asir portakalı oraya suya girdikten sonra o su ismini kaybederek asir portakal asirin ismini almış oluyor. Burada da bu şekilde o 250 gramlık olan suya bir damla alkollü içki damlarsa o zaman o damla o 250 gramlık suyun ismini değiştirmiyor. Yani yine de su olmuş oluyor ama o damla alkollü içki ona karıştığı için vakaklı birisi onu içtiği zaman içki içmiş sayılmıyor. Mi, içki içmi sayılmadığı gibi ona hac cezası da uygulanmaz <Gülüyor> <Gülüyor> ve bihi kal eşşavkani imam eşşavkani rahimahullah seylül cerrar'da onun fıkıhla ilgili seylül cerrar diye bir kitabı vardır bu konuda aynı bu iştihadı şeyhul islamın teymiye rahimahullah fetvalarda da bu iştihadı kabul ediyor İmam Elbani bu çağın alimlerinden de İmam Elbani rahimahullah aynı, aynı görüşü benimsiyor. Ve ala hâde fadukhânun nâr elmûkide bin necâseti tahirun Necis bir zergin diyoruz değil mi? Şu hani köylerde zıbil yani köyler ki onlar. Hayvanların şey tersleri. Yani mesela diyelim ki diyelim ki eşeğin tezeyi. Eşeğin tezeyi bir yerde eşeğin tezeyi var. O eşeğin tezeyine yapılıyor? Kuruluyor kurutuluyor. Kurutulduktan sonra biliyorsunuz bazı köylerde bu tür tezeklerden ateş ateş yapıyorlar. Ateş yakıyorlar. Sobaya veriyorlar, tamlara veriyorlar. Tamam mı? İşte bu ne, necis olan eşe biliyorsunuz eşeğin tezeği gübresi necistir. Çünkü eti yenmeyen hayvanlardan sayıldı. Ali satt ve selam yasakladıktan sonra. Ama öküz, keçi, koyun bunların tezekleri tahirdir, temizdir, necis değildir. Ama necis olan bir tezek sen dolayı bir ateş yakıldığı zaman işte o tezlikten çıkan o duman, o duman nedir? O duman temizdir. Yani necis değildir. Fe duhanun nari al muqida bil necaset tahirun ve buharu'l ma'in necis allazi safi tahirun. Örneğin sen banyoda kaz ocağını yandın mesela kaz ocakta orada ateş yaktın. O yaktığın ateşten dolayı banyonun şeyi seramiikten olduğu için ne yapıyor? Banyonun tavanı terliyor. İşte o ter nedir? O ter bu necis olan dumandan oluştu ama o ter nedir? Tahirdir, yani temizdir, necis değildir. Ve su ile rahimahullah ee ebintemiye rahimahullah yine bu konuyla ilgili bir soru soruldu. An istihaletin necase, keramadis sercin diyor. Sercin'in ay bu tezeyin, bu tezeyin külü. Sercin. Ve zibülü <gülüyor> en necis tusibuhu enrihu ve şemsu feyestahil turaben. Burada mesela bir, bir köpek mesela. Bir köpek buraya necaset yaptı, dışkısını yaptı. İşte bu köpeğin dışkısı artık güneşten havadan tamamen topraklaşıyor. Aynen toprakla bir oluyor. Ha, kupkuru oluyor ve toprakla karışıyor yani. Bu toprakla karışımından sonra, dolayı ve rüzgardan ve güneşten de kupkuru olup toprağa karıştırdığından karıştırdığında, orada birisi kalkınlamaz kılarsa o orada namaz kılan olan kişi namazı sahihtir. Yani necis bir şey üzerine namaz kılmış sayılmıyor. Ancak köpenin necaseti köpeğin necaseti eğer orada gözüküyorsa tamam mı? Gözüküyorsa o zaman o gözüktüğü yer üzerine namaz kılmak yok. Onu ne yapılır? Orada kirlettiği toprakla beraber kaldırılır. Ondan sonra üstüne bir kova su dökülür. Ondan sonra orası güneş ve hava vurup kuru olduktan sonra orada namaz kılmakta bir beis yok ve Ali Sattves bu konuyla ilgili en büyük delil Ali Sattves'in mescidi. Ali Sattves'in mescidi biliyorsunuz ilk dönemlerde kapısı, penceresi falan yani yoktu ve köpekler oraya girerlermiş. savukta veya ta sıcaktan dolayı oraya girer ve orada çiş yaparlarmış. E, pislik evet. de yaparlarmış. Ama kupkuru olduktan sonra ne yapıyorlar? Müslümanlar gelip de orayı yıkamıyorlardı ve yahutta efendim temin aynen namaz kılıyorlardı. Çünkü kuru olduktan sonra o necaset hükmü hükmünü kaybetmiş oluyor. Çünkü toprağa karışıp gidiyor yani artık gözükmüyor yani. Ve ve fezekera en fiha ذلك zahir yani bu konuda Biliyorsunuz Ebu Hanife Rahimahullah bir necaset toprakla oluştuktan sonra bulaşıp toprakla iç içe olduktan sonra Ebu Hanife'ye göre ve İmam Zahiri Ebu Davud Zahiri'nin mezhebine göre ve bu onun temsilciliğini yapar Ebu Hazm Rahimahullah. Bunlara göre nedir? Caizdir yani helaldir, temizdir ve temizdir. Ve ve diyor ki Ebu Hanife ile Zahiri mezhebinin görüşü diğer mezheplere göre daha tercihli ve daha doğrudur diyor. Sonu bittiyse Ha burada işte bu 13 sene seneler cesetim burada sona eriyor. Ondan sonra e, suyun dördüncü meseleye girmiş oluyoruz. Ha da vallahi halimu sallallahu ssellemü Subhanak illa tubu ile.